kişiyi kandırır, bir gölde vardır ki, yeryüzündeki bütün insanlar içseler hepsini kandırır, işte Abdullah bin Mesud bu türden bir kimseydi.